geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Maraba Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden birine sahip olan Alpu Ovası'nda yapılmak istenen Alpu kömür termik santralinin altyapısını oluşturacak Eskişehir'deki Sevinç Mahallesi yeraltı kömür ocağı projesinde uzun süredir devam eden endişeli bekleyiş sona erdi. Halkın uzun süredir tepki gösterdiği ve sürdürdüğü mücadele kazanımla sonuçlandı. Daha önce Alp Ovası'na kurulmak istenen ve Danıştay tarafından iptal edilen termik santral projesine karşı hukuk sürecinde Eskişehirlilerle birlikte mücadele eden Büyükşehir Belediyesi 21 Ocak 2022 tarihinde Sevinç Mahallesi'ne yapılmak istenen kömür ocaklarıyla ilgili olumsuz görüş bildirerek çet sürecinin sonlandırılması gerektiğini bakanlığa iletti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı değerlendirmede Büyükşehir Belediyesi'nin haklı ve bilimsel itirazlarını kabul ederek çet sürecini sonlandırdı. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği ülkelerinin Nisan ayında kabul ettiği Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada yaptırımların Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Buça'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından kabul edildiği bildirilmiştir. Böylece yılda 8 milyar euro değerinde Rusya menşeili ve Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya Avrupa Birliği'ne aktarılması yasaklandı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik enerji alanındaki yaptırımlarının ilki kömür alım yasağıydı, Rusya'dan petrol ithalatı yasağının Aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan Avrupa hükümetlerinin son haftalarda kömür rezervlerinin geçici olarak kullanıcılığına dair açıklamalarına karşın kömür ötesinde Avrupa'nın yani Europe Beyond Coal'un derlemesine göre hali hazırda emekli olan veya 2030'a dek kapatılması planlanan Avrupa'daki kömürlü termik santral sayısının bu yıl 171'e yükseldiği açıklandı. Avrupa ülkelerinin 2030 yılına dek kömürden çıkış hedeflerinde ise bir değişiklik yok. Belirtilen kömürün ötesinde Avrupa kampanyacısı Duygu Kutluay, Avrupa ülkelerinin 2030 yılına kadar kömürden çıkış hedeflerinde bir değişiklik yok. Hatta kömürle birlikte gazı da devreden çıkararak tamamen temiz enerji üretimine geçme yönelik hedeflerde artış var, dedi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde şirketin %50 ortak olduğu konsorsiyumun sözleşmesinin feshedilmesiyle başlayan karmaşa, Giderek büyüyor. Şirket kaynaklarının verdiği bilgiye göre mahkeme kararlarıyla mühürlenen ekipmanların mühürleri sökülerek yeniden kullanıma açıldı. Ayrıca jandarmaya suç duyurusunda bulunarak tutanak tutturduğu iddia edildi. Uzmanların pahalı ve tehlikeli olduğuna dikkat çektiği Akkuyu nükleer santrali henüz inşaat aşamasındayken karmaşa devam ediyor. Şirket ile imzalanan sözleşmenin feshedildiği 29 Temmuz'da açıklanmıştı. 30 Temmuz'da ise Akkuyu nükleerle tamamı Rus şirketlerinin ortaklığında kurulan diğer şirket arasında yeni sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Son olarak Türk şirketi bu gelişmeler üzerine Mersin 2. Ticaret Asliye Mahkemesi'ne başvurdu. Tesisteki varlıklarını korumak amacıyla da ihtiyat tedbir kararı aldırdı. Bölgeden ve şantiyeden gelen bilgilere göre mahkemenin kararı doğrultusunda başlanan mühürleme işlemi yetkililerin engellemeleri nedeniyle aradan geçen bir haftadan süreye karşın tamamlanamadı. Mühürlenen ekipmanların üzerindeki mühürler de kaçak işçiler ve Rus yöneticiler tarafından bozularak, Türk mahkemesinin verdiği karar çiğnenerek ekipmanlar kullanmaya çalışıldığı öne sürüldü. Konsorsiyum varlıklarının üzerindeki marka, model, seri numaraları gibi detayların silindiği, ekipmanların Rus firmasına ait olduğu izlenimin yaratılmak amacıyla üzerine kanuna aykırı şekilde Rusça isimler işlenmeye çalışıldıysa, iddialar arasında. Lübnan'da Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye'ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde maalesef toplu balık ölümleri görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler nehrden ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı. Hep bu numune alındığını Söyleriz haberlerimizde ama hiç sonuçlarını haber olduğunu görmeyiz. Asi Nehri'nin kentin can damarı olduğunu söyleyen tekebaşı su ürünleri kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş. Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Asi Nehri her sene gitgide kirleniyor. Kimyasallarda aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çekiyor. Normalde sonbaharın başlangıcında yani yağmurların başladığı tarihlerde... Asin nehrinin akması gerekirken tutulan sular vaktinden önce bırakıldığı için bahsettiğim gibi kimyasalların aşırı derecede birikmesinden dolayı akıntıyla beraber suyun bulanmasıyla balıklar ölüyor. Kimyasal zehirlenmeye maruz kalıyorlar. Şu anda sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer balıklar biraz daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an Asin nehri kaderine terk edilmiş durumda dedi. Yavru kefallerin her sene 3 defa ziyerlenip öldüğünü söyleyen balıkçı Nasır Aslan ise Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.